Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli izleyiciler, değerli dinleyicilerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Kemal Sayar bir Gönül Sadası'yla daha karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün hayatı konuşalım. Tamam. Hayata küsmüş çok insan var. Hayatı kendini katamayan, kendini açamayan, hayatın kendisini onlara açmaya izin vermeyen... Biraz karışık bir cümle kurdum ama <gülüyor> insanlar var. Yani bir yandan dışarıda cıvıl cıvıl bir hayat var. Kimisi ona küsüyor kapatıyor kendini. Yahut onun kendi içinde neşvi nema bulmasına izin vermiyor. Hayat benim içime girsin beni dirilsin. Onunla beraber coşayım. Bunu hissedemiyor. Bir tür küskünlük hali insanlarda sıklıkla... ...görmeye başladık... ...buradan başlayalım isterseniz... ...yaşama sevinci diyebiliriz... ...yaşama buna. sevinci... Evet. ...tabii hayata nasıl baktığınızı... ...hayatı nasıl değerlendirdiğinizi... ...önce bir masaya yatıralım isterseniz... Hı hı. ...burada iki tane... ...ana akım söz konusudur... ...benim bildiğime göre... ...bunlardan bir tanesi... ...tesadüfler dediğimiz... ...hayatın kendi içindeki akış... ...burada da aktörler... Veya aktör veya özne olma durumunda olan insanlardır. Bunlar insanlar hayatı biçimlendirir diyoruz. Hı hı. Bu biraz da modernist akımdır. Yani kadere hakimim ben. Kaderi yönlendiririm. Kendi kaderimi kendim çizerim. Kendi yazgımı kendim inşa ederim. Çünkü irade sahibiyim, istek sahibiyim ve yeteneğim var. Yapabilirim. Yani kudret sahibiyim bir tanesi. Bu hı. bir tanesi de hayat zaten hay ismiyle. Hay esmasıyla e, vücut bulmuştur. Dolayısıyla tecelliyat akar gider. Sen o tecelliyata tabisin, ey insan. Bu da ikinci anlayıştır. Hangi anlayışa göre hayata bakarsanız o anlayış sizi kendi içine çeker. Hı hı. Sizin biraz evvel bahsettiğiniz anladığım veya tahmin ettiğim kadarıyla birinci anlayışa karşı geliyor. Yani birtakım insanlar bir hayat kurguluyorlar. ...ve siz o hayata karşı kendinizi kapatıyorsunuz... ...veya o hayata katılamıyorsunuz... ...bundan dolayı mutsuz oluyorsunuz... ...peki aynı hayatı... ...aşkın bir kaynak diyeyim seküler tabirle... ...veyahut Cenab-ı Rabbil Alemin'in hay ismiyle... ...ve onun her an ol emriyle... ...oluştuğunu kabul etseniz... ...o neşeye dahil olsanız... ...siz de o ol emrinin bir parçası olduğunuzu idrak etseniz... ...bambaşka bir... ...algıyla karşılaşacaksınız... Aynı hayat manzarası, aynı pitoresk, aynı güneş, aynı rüzgar, aynı insanlar, aynı aktörler, aynı eylemler. Ama bakışınız fakat değişecek. Diyeceksiniz ki her şey o emriyle oluyor. Yüce tecelliliğinin ifadesidir benim gördüklerim. Ve ben de bu tecellinin bir rüknüyüm. Kopmam, ayrılmam mümkün değil. Geldiğim zaman yetiştiğim çevre temas ettiğim insanlar ve bütün eylemlerimle ...o ol emrinin bir parçasıyım... ...yani ben de bu sahnede... ...şu sıralar... ...yani doğduktan ölünceye kadar... ...ciddi bir özneyim ve aktörüm... ...böyle baktığınız zaman... ...bu size müthiş bir enerji sağlıyor... ...ve aynı zamanda çok ağır bir mesuliyet yüklüyor... ...bu rolü nasıl oynuyorsunuz? Şimdi dün... ...bir makale okuyordum... ...sessizlikle ilgili... ...çok hoş bir tanıma rastladım orada... Diyor ki, sessizlik bir şeyin yokluğu değil, her şeyin varlığıdır. Sessizlik bozulmamış zamandır. Şimdi e, buradan daha böyle bir ilahi bir tını alıyorum ben bu sözden. Çünkü e, insan sessizleştiği zaman... Kainatın bu klaksonları, bağırtıları, çağırtıları, efendim suni gürültüleri e, kendisinden uzaklaştırdığı zaman iç alemiyle ve e, dış alemiyle dış alemle çıplak aracısız bir irtibat kuruyor hocam. Evet. Kuşların ötüşündürüyoruz, yaprakların hışırtısını duyuyoruz ve e, bu kainatta, bu kozmosta, bir hikayemiz olduğunu düşünüyoruz bence Bir hikayenin e var, büyük bir hikayenin var, var, bir parçası olduğunu var, düşünüyoruz Var zaten Var zaten Cenab-ı Allah abesle iştikal buyurmaz Hepsinin bir manası var Biz anlamayabiliriz O önemli değil ama mutlaka bir manası var Böyle baktığınız zaman Çok mühim bir yerde olduğunuzu görüyorsunuz Kim? Herkes için böyle Bu sahnede herkes için bir rol var Fonksiyonsuz insan, fonksiyonsuz eşya yok bu sahnede. Biz onu kendimiz gene İslami söylemler ifade etmeye çalışayım. <gülüyor> Şeytana uyduğumuz zaman fonksiyonsuzu ve zararlıyı biz kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Eğer ilahi iradeye tabi olsak her şey çok e, işlevsel ve çok manalı. O sessizlikte işte biraz bizi kendimizi tanımamızı kendimizi dinlememizi ve büyük ritmi Hissetmemizi çünkü içimizde o büyük ritme açık birçok kapı var bir kapı değil birçok kapı var onları kapatmamamız lazım. Hocam günümüzde insanlar hayatla ilgili canlılık hissini de çok teneffüs edemiyorlar. Çünkü bu modern kurgulaja sabah 7'de çıkıyorsunuz evden sekizde işbaşı yapıyorsunuz beşte altıda çıkıyorsunuz de sekizde geri geliyorsunuz. Elinize bir uzaktan kumanda düğmesi alıyorsunuz. Onun karşısında uyuşarak günü tamamlıyorsunuz. Her gün birbirinin aynı. Sadece iş ve verimlilik üzerine kurulu. E, çoğu insan kendilerini büyük bir aygıtta bir vida, bir dişçi olarak algılıyorlar. Charlie Chaplin'in meşhur filmleri var ya, modern zamanlar özellikle. Harikulade bir şekilde bunu evet e, tasvir eder, onun meşhur bir çarka kapılıp giden evet, insan hikayesi evet. vardır. Dolayısıyla bu iş hayatının içinde insanlar kendilerini fazlasıyla sıkışmış, kendi arzularını, ruhlarını gerçekleştiremez bir durumda hissediyorlar. İlahi olanından kopuk olunca da ilahi olanın seslerini duymaz olunca da çok yeknesak, çok ee, ...saman kağıdı gibi bir şey... ...saman gibi bir hayat. İstenen o zaten. Ki siz bir tüketim... E, ...özdesi haline dönüşün. Hiç düşünmeyin ve hiç duymayın. E, bu... ...bir kader. Yani bunu reddetmek mümkün değil. Sanayi toplumu... ...sanayi sonrası toplumun bu işte... 85 5 mesaisi, hı hı. 9 mesaisi... ...hay neyse. Ama ben şunu çok yani nadir de olsa gördüm biraz da kendimi yapmaya çalıştım İnsan eğer e, gayre ederse isterse niyaz ederse Allah lütfediyor zaman içinde zaman açılıyor Yani siz bir taraftan belli brüün yaparken bile içinizde çok kısa bir yani ölçmek için e, saati koysanız 3-5 dakikada bir başka ...zemine ve bir başka zamana gidebiliyorsunuz. Bunu ben denedim hayatımda. Hı hı. Proje yaparken sıkılıyorsunuz. Hı hı. Ee, ya bir şiirle... ...ya küçük bir tefekkürle... ...ya bir kitapla ya bir hatırayla... ...bir anda bir başka dünyaya gidiyorsunuz. Ama aynı mekanda oturuyorsunuz... ...ruhen gidiyorsunuz. Ve sonra... ...tekrar geri dönüyorsunuz. Saate bakıyorsunuz beş dakika geçmiş. Ama sizi bir başka... Enerjiyi tekrar kaltılacağından devam ediyorsunuz. Evet. Bu mümkün. Evet. Buna talip olmak lazım. Ve şikayeti bırakmak lazım. Aslında ee, insan hocam... E, ...hayatın birkaç alanında... ...behresi olursa... Evet. E, evet. ...o e, insanı çok mutlu ediyor. Evet. Yani musiki olur... ...tarih olur... ya yani, ...mesleğinizin dışında alanlarda Edebat da... Edebiyat olur. Tabii. ...keyif sahibi olursanız... sefe olur... ...tabii... ...hem... E, ...hani insan birinden azaldığı zaman... ...diğerinde çoğaltabilirsiniz... Tabii. ...bileşik kaplar misali... Evet. E, ...hem de böyle insan zenginleşir... Tabii. ...hayatın çok değişik alanlarından tabii. beslenerek... ...tabii... ...yani... ...zamanla... ...şimdi yapılan iş, rutin iş... ...zamanla mukayyet bir iş... ...belli bir saatte belli bir iş üretebilirsiniz... Hı -hı. Ama ruhi serüven böyle değil. O zamanla mukayyet değil. Kalp zaten o hazzı tadınca tekrar rutine dönseniz bile şöyle bakıyorsunuz. Bu benim yapmam gereken bir şey. Rızık buradan geliyor. Kimse de beni zorlamıyor. Ben isteyerek talip oldum. Ee, ve tekrar o rutini, o rutini çünkü hani evladı, eyalin rızkı oradan gelecek. Sizin de rızkınız oradan geliyor. Yapabiliyorsunuz. Ee, bir de e, işin dışında akşam saatinde, çok uzun vakte gerek yok. Bir dostla buluşacağım. Dini, tasavvufi, sanatsal, felsefi, ilmi bir sohbet, bir küçük muhitte bulunacağım. Onun hazı bile o günü hatta bana sorarsanız o haftayı size çok kolay geçirtebiliyor. Tabii. Neden? Çünkü ruh onu özlüyor ve haz alıyor. Modern zamanların insanı sadece bedensel hazlarla yaşıyor maalesef. Ruhi hazları tatsa zaten Bedensel hazların yeri azalacak. Bedensel hazların getirdiği külfet de azalacak. Bir şiir, bir musiki, bir hatıra. Büyüklerle geçirilmiş bir zaman ve oradan bir hatıra. O hatırayı hatırlayın. Yani ben öyle yaşıyorum şimdi. Ve o hatıradan kalan hazla, Tekrar kaldığınız yerden başlayın. Görüyorsunuz ki 3-5 dakika, 5 dakikada en, en çok 10 dakika geçmiş. Yani 10 dakika sıfır daha fazla iş yapamazsınız. Ama yepyeni bir enerjiyle başlıyorsunuz. Çünkü e, semaya baktığınız zaman e, ruhunuz bir başka güzellikle bakıyor yani. Tekrar oturuyorsunuz, devam ediyorsunuz kaldığınız yerden. Bir de tabii şu var, bu bahsettiğiniz işte 9, 5, 6, 8 mesaisi ...ve trafik büyük şehirlerde... ...özellikle İstanbul'da... ...hocam trafik demişken yeni bir şey okudum... Ee, ...insan mutsuzluğunun... ...en önemli belirleyicilerinden bir tanesi... ...uzun trafikte kalan... ...uzun saatler... Evet. ...insanın mutluluğunu çalıyor götürüyor... ...çalıyor götürüyor... ...Anadolu'nun şimdi kasabaları ve şehirleri... ...çok güzel eskisi gibi değil... ...eskisi de mahrumiyetti şimdi öyle değil... Onun dışında ya hatta bir, bir takım büyük avantajları da var. Rızkınızı orada da arayabilirsiniz. Yani bu şehre daha fazla gelmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü şehir artık taşıyamaz hale geldi. Özellikle İstanbul. Ama rızık buradaysa... E, ...sıkılıyorsanız... ...yani hayatı renklendirmek için... ...insani bir boyut katmak için... ...bu imkanlar hala mevcut. Yani kendi kabiliyetinize göre... Tabi bir başka manadadır nasibinize göre ama kul niyaz edecek, isteyecek. Bazen istemeden de geliyor. Ama kulun istemesi, dua etmesi lazım, arzu etmesi lazım. Kalben. Maddenin dışındaki başka güzellikler. O zaman hayat hakikaten büyük bir nimet haline geliyor. Çünkü neden? Aktif olarak yani eylem sahibisiniz hayatta. Yani bu dünyada yaptığınız her Güzel iş, güzel amel öbür taraf için bir rızık oluyor bizim bizim için. Yani buradaki vakti etmemek lazım. Ee, başka türlü işlerle diye söylemişler bize. E, evet, yani hayatı değersizleştiren şeylerden bir tanesi de bizim ona bakış açımız. Ee, biz hayatı... Her an mütemadiyen elimizde olacak, hiç elimizden kayıp ya. gitmeyecek bir şey olarak algıladığımız zaman onu değersizleştiriyoruz. Evet, evet. Halbuki sonlu olan her şey kıymetlidir. Evet. Sizinle geçenlerde sohbet ederken konuşmuştuk. Yani bir gül sonsuza kadar koksa gülün güzelliğinin bir kıymeti Kıymetli olmaz. Kıymeti kalmaz. Solmayan bir gül, hiç solmayan bir gül o kadar güzel değildir. evet. Hangi gün var ki akşam olmasın diyor bir e, şiirde. E, evet. Her gün akşamlıdır, akşama varır, e, orada nihayet bulur. Akşamın bir güzelliği vardır. E, akşamın bir güzelliği grup, grup vardır. Tabii, var. e, hangi tohum toprağa atılmadı da, atıldı da yeşermedi diyor Mevla. Evet. E, yani günün bitişi, e, ömrün bitişi. ...olması ona da apayrı bir e, güzellik veriyor. E, o güzelliği idrak etmek için de insanın bazı melekelerini geliştirmesi lazım. Evet. Güzelliği algıladığımız antenleri e, biraz kuvvetli tutmamız, onları geliştirmemiz lazım. O yüzden güzelliği algılarken hani bir laf var ya e, alıcılarınızla oynamayın diye... <gülüyor> hmm. Problem şey de değil sizin alıcılarınız da değil e, bir, bir dönem vardı hocam bu antenler tabii falan tabii. var ya Siz e, onu mutlaka hatırlayacaksınız Çubuk antenler vardı <gülüyor> Evet alıcılarınız da oynamayın Evet oynamayın Ben de diyorum ki alıcılarımız da oynayalım Güzelliği, rahmeti, e, daha güzel alabileceğimiz e, ...hallere, makamlara talip olalım. Çünkü o alıcılar bizim iş zaten. Evet. Biz doğarken dünyaya geldik ama... ...onlarla beraber dünyaya geliyoruz. Hı. Onları paslandırmayalım, körletmeyelim. Onları açalım üzerine. Ne yapacağız hocam Bu bunları şöyle, açmak için? Bu da şöyle yapıyordu eskiler. Ben size söyleyeyim. Bu metot hı hı. güzel insanlarla hemhal oluyorlardı. Tabii, tabii. Onlarla aynı meclislerde bulunuyor, bulunmaya çalışıyorlardı. Onların hallerini... Eğer ...hayatta değillerse... Dinleyerek. Ee, onun için mesela eski meclislerde bizim terbiye usulümüzde kısa çok önemli bir hadisedir. Hı hı. Kısa beşerle beşer arasında olur. Ama daha ilerisi bunun e, efendimizden siyer yani menakip anlatılırdı hadiseler, siyer nebi asabın halleri. Ondan sonra o iş gelir menakibe dönüşür, sonra da kıssaya dönüşür. Böyle e, kademe kademe... Ee, mesela peder bir hadise olmuş o gün veya o hafta mevzu getirir oraya ve asıl saadetten bir hadise nakleder. O temel oluyor. Ona bağlantılı olarak e, o zaman değil belki bir, birkaç gün sonra e, bir menkıbe nakleder büyüklerden hı hı. İslam medeniyetinin. Sonra da bir kıssa naklediler. Bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Kıssa ile siz biraz daha kendinizi yakın buluyorsunuz. Diyorsunuz ki... ...asıl saadet zaten olmuş, bitmiş, muhteşem bir devir. Ben oraya varamam. Menkıbeye de eh, biraz daha ama kıssa... ...sizin gibi insanlar yani işte... ...Memeda, Ahmeda, Fatma Hanım... ...bir de çocuk olur kısa da mesela. Çocukken ben kendimi <gülüyor> o çocukla özdeşleştirirdim yani. Evet. O, o, oğlu gelmiş... <gülüyor> Şöyle hep nasılsak çocuğu yani. Ben de bir çocuğum alt tarafı yani değil mi böyle kıssalar bizi terbiye ediyordu. Değeri bize anlatıyordu kıssalar. Bir de tabii yani o güzel sözleri duydukça kulak terbiye oluyor. Geçen de öyle bir bahis oldu. Bana az konuşuyorsunuz demişler bir konferansta veya bir sunumda. Dedim ki burada güzel sesler de var. Bir de sesleri dinleyin. Bize derlerdi ki kulağınızı kirletmeyin, gözünüzü kirletmeyin. Hı hı. Çocukken kulağı kirletmemenin ne demek olduğunu iyi anladım. Yani kötü söz dinleme. Hı hı. Çocukken gözü kirletmenin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Akil bali olunca onu anlıyorsunuz. Bunu bu kadar söyleyelim burada. Hı hı. Sonra... Öğrendik ki kulak ve göz kirlenirse Allah muhafaza oradan kir kalbe intikal ediyor. Hı hı. Kalp de o kulağın ve gözün kirlenerek gördüğünü ve dinlediğini sevmeye ona meyletmeye başlıyor. O bakımdan daha kapının ağzındaki kapıcı aman diyor girmesin içeriye. Çünkü aşağıdaki odaya intikal ederse feci hı hı. vaziyet. Böyle başlıyordu. Ee, Salim, yani ruhu... E ...antrene etmek... Ee, ...evet... evet. ...şimdi siz de söz buyurun bakalım... ...efendim şeyden Belçika'dan geldik... Tabii. Ee, ...bol miktarda Fransızca dinleyince... Evet. ...biz de böyle artık Fransız ağzıyla konuşmaya buyurun başladık... Tabii <gülüyor> ...buyurun buyurun... ...ruhu eğitmek... ...terbiye etmek... Ee, ...böylece... ...ruhu güzellikle daha kolay... ...hemhal olabilir şey, hale getirmek... ...şimdi... Ee, Siz mutlaka yani kendi danışanlarınızda bunu görüyorsunuz Tabii mi? hocam Yani ruh bir yerden bir yere geliyor tabii, yani Tabii hocam şimdi bir insan sürekli çirkinliği görüyorsa Hep bakışı çirkinliğe ayarlıysa Onun iç dünyası bir süre sonra kararmaya başlıyor ya, Allah Kendini ve dünyayı hep kötü kelimelerle tasvir ediyor Sonra buna inanıyor Ve e, ağır bir depresyonun koynuna giriyor bunu etrafa da yayıyor. Etrafa da yayıyor. Tabii etrafa da yayıyor. Ee, bir hoca... E, ...derdi ki... E, ...yurt dışında bir hoca... E, ...ben... ...mesela depresif hastalarıma... ...önce... E, ...depresyondan önceki zamanlarını... ...bir anlattırırım. Hmm. Birdenbire gözleri ışıldar derdi. Yani o bitkin... ...ölgün hayattan... Bıkmış insan o neşeli güzel zamanlarını anlatırken gözünde hafif bir böyle bir ışık yalımı olur. Ee, sanki hayata döner gibi olur. Bunu şunun için yaparım e, demişti. Bak geçmişte böyle bir zamanın var bunu unutma. Bunu yeniden yakalayabilirsin. Evet. Yani ruh en güzelden neşet ediyor zaten biz... Yani, Kalü belada e, Hepimiz güzel ruhlardık İnsan güzel bir fıtrat Üzerine yaratılmış e, Bir varlık Sadece hatırlaması lazım Aynı bu depresif hasta gibi değil mi Hatırlaması değil mi? lazım evet. Nereden geldim Hangi güzellikleri gördüm Hangi güzellikleri meftuniydim evet. e, Şimdi yeniden bu çirkinliklerden Nasıl çıkabilirim Ona e, bakması lazım Galiba Eflatundaydı Eflatun bütün mesele e, hatırlamaktır diyor yani insanın e, Eflatun da olabilir bu aynı zamanda bana mağara metaforunu hatırlattığı için evet. hatırlamaktır olabilir Evet Ve şeyde Aristo'da olmaz mı? o çok lojik gidiyor çünkü evet, evet evet Yani işte eski insanlar böyle önce çocuğu küçük büyükleri de hatta çünkü bazen beden büyü de... E, insanın iç dünyası büyümez... ...o hala çocuk kalır yani... ...duygularla ilgili de düşünceleriyle... ...onları da güzel kelamlarla... ...yaşanmışlıklarla... ...yani soyut mevizalarla değil... ...somut olaylarla... ...bunları dinle diye... ...bize öğütlemişlerdir... ...bu insanlarla... ...sohbeti güzel... ...hak ve hakikati söylüyor... ...tatlı yumuşak insanlarla temas ediniz... ...böyle başlıyor hadise... ...sonra... ...o hal siz eylem yapacaksınız... ...hayatınızda, eylemsiz hayat yok... E, o ...oradaki usul uslup... ...eylemlerinize sirayet ediyor... ...bir aziz... ...şimdi geldi aklıma... Ee, ...dolmuşa biniyor... ...fakat hı hı. dolmuşa binmezden önce... ...efendim... ...bozuk parasını... ...kaç paraysa dolmuş parası... ...hazır ediyor... ...ben bunu da işittim... Hı hı. Çok hoşuma gitti Daha evvel böyle bir şey düşünmemiştim hı hı. O zaman köprüden para alınıyor Pagayla geçiyorsunuz Birinci köprü var ikincisi henüz yok İşte para veriyorsun Üstünü veriyor Ben de böyle üniversitede işte e, Akşam eve döneceğim Çocuklar asistanlara e, para Niye hocam e, Efendim işte köprü bilmem ne filan Hocam adam bozsun Anladık yani siz verin bakalım Yani filan böyle ya baktım sirayet ediyor hal. Bu Hazreti ben birkaç defa gördüm meclisinde bulundum. Ama bunu sonradan duydum e, ve sirayet etti hali bendenize. E, niye? Çünkü arkada gelenden beklemesin. Tabii. Parayı ver ve geç. 3 lira, 5 lira. Hem, hem ona kolaylık hem arkadakine kolaylık. Hem bana mi? kolaylık tabii hem de size kolaylık. Cüzdanını çıkar? Parayı ver, üstünü al, memnuniyete koy, bana da kolaylık. ...onun koy üst ceketini ön cebine ve bu kadar basit. Bu hadise olalı belki 30 sene, 25 sene oldu köprüde... ...şimdi para yok, hemen elektronik şeyle geçiyorsunuz... ...ama bak hala kıssası anlatılıyor. Bu ve buna benzer. Basit kolaylıklar ama çok hayatı rahatlatıyor. Sadece pratiği rahatlatmıyor, içinizi de rahatlatıyor. E çünkü muhatabınıza şunu söylüyorsunuz... ...bak ben seni düşünüyorum, sana ihtimam gösteriyorum... Evet seni insan olarak saygı değil, e, gösterilmeye e, layık görüyorum evet, evet. E, birdenbire iyilik yayılıyor hocam ufak bir jest ama topluma yayılan bir iyilik haline birkaç geliyor. saniyede oluyor bu Kemal Tabii. Bey ben onun çok uzakında duruyorum <gülüyor> zamanla bağlı bir hadise değil ruhi inkişaf araba kullandığım zamanla şehir içinde Hı -hı. yaya geliyor Hı -hı. E, arkaya bakıyorum yani e, bir delikanlı şoför Acele etmiyorsa buyurun diyorum. Adam veya hanım önce tereddüt ediyor. Yani bana yol mu verdi? Sonra anlıyor. Birkaç saniye içinde öyle bir tebessümle geçiyor ki o bana yetiyor. Mutlaka ona da yetiyordur yani. O, o tebessüm insiyaki bir tebessüm. Ruhunun o inkişafı. Hani bu adam bana nazik davrandı buna güleyim değil. Bir anda içinden gelen bir hadise o. Selam da böyle. Şehirdeki böyle. Şehirdeki temenniler de böyle. Çocuğunuza, çoluğunuza, torunlarınıza, eşinize, dostunuzu yaptığınız gülümsemeler de böyle. Onun için selam bir sadakadır, tebessüm de bir sadakadır. Çok, tabii. çok mühim. Aslında hocam burada birkaç prensibi söylemiş olduk. Yani hayatı daha değerli kılmanın yollarından bir tanesi de... E, ...nezaketi, selamı, esenliği, barışı kendi aramızda yayabilmek. Ama tabii hmm. o enerji sizden varsa işte birkaç sözünü ettiniz ya... Hmm. ...o güzel günleri hatırla diyorsunuz evet, siz... Evet. ...depresyondaki hazrette diyorsunuz ki... O, ...o gün günleri hatırla işte onu hatırla... ...hayata tabii bu yani... ...hayat her an bir tecelliyattır... ...esmalar Hı -hı. tecelli ediyor... ...böyle bakarsanız ol emri de oluyor... ...hay ismi burada müsemmasını buluyor diye bakarsanız... E, ...her şeye eyvallah deyip güzel bulmak, gö görmek zorundasınız... O zaman çok renkleniyor hayat ve her safhası. Bir e, yazar diyor ki, e, hayatta herkesi üstadım ve hocam bildim. Herkesin dizinin dibinde oturdum. Herkesten bir şeyler öğrenmeye gayret ettim. İnsanı hayata karşı istekli e, ve e, coşkulu kılan şeylerden bir tanesi de bu öğrenme arzusu gibi evet, geliyor hocam evet, bana. Evet, evet. Her an insan bir şey öğrenebilir. Mutlaka, mutlaka. Bir ayakkabı boyacısından öğrenebilir. Herkes Sokağı de. temizleyen evet. insandan öğrenebilir. Ee, ben e, kişisel olarak geçen bir danışanıma verdim e, sırrımı. Meslek sırlarımdan bir tanesi. Bizde biz de <gülüyor> şimdi Burada sır, burada sır olmaktan çıkacak. Bu e, kendi meslekleriyle ilgili konuştururum. Hı hı. Yani biz klinik taraf biter sonra da kendi meslekleriyle ilgili konuştururum ee, sorular sorarım onlara işte kabzımala ona göre soru sorarım mimara ona göre soru sorarım o arada ben e, ona hissettirmeden bir ruhsal muayene yaparım zaten Eyvah. kelimeler <gülüyor> arasındaki insicam nasıl nereden nereye gidiyor meramını güzel anlatıyor mu Nerelere takılıyor, nerelere takılmıyor onlara e, kendimce bakarım. Bir yandan da ben kendim çok keyif alırım. Herkesten bir şey öğrenirim. Evet değil mi? İnsanlar hikayelerini paylaşırlar. Çok çok ilginç şeyler öğrenirim. Hiç bilmediğim şeyler duyarım filan. E, onlar da kendilerini bir an için hastalık psikolojisinden çıkmış. Ve kendi hayatlarının faili olarak hissederler. Hı hı. Şimdi temel meselelerimizden biri günümüzde. E, ...hayatımızın faili olarak hissedemiyoruz. Hep başkasının kurguladığı bir hayatı e, yaşıyoruz. Hep başkasının kurguladığı bir hayatı ya. yaşıyoruz. Yani bir tür kölelik gibi. Birinin e, bir sözü var, bir yabancının diyor ki... ...bütün bir gün akşam gelsin de televizyonun karşısına geçelim diye bekliyoruz. Bütün bir hafta hafta sonu gelsin de şöyle iyice pinekleyelim diye bekliyoruz. Ya. Bütün bir e, efendim yıl... Yaz, yaz tatili gelsin de tatil yapalım diye bekliyoruz. <gülüyor> Sonra da bütün bir ömür emeklilik saatimiz gelsin de biraz dinlenelim diye bekliyoruz. O arada hayat kaçıyor Hep gidiyor. Hep beklemekli şu hayatımız. <gülüyor> <mi>? Evet. evet. <gülüyor> Halbuki hayatın içinde adacıklar oluşturmak, sadece kendimiz olduğumuz. Yani pek çok insan yapar. Bir köşeye marangozhane açar. Kimisi kütüphanesine sığınır. Kimisi musikiye sığınır. Evet. Efendim insanlar bir uzleti bir köşeye çekilir. Kur'an-ı Kerim'in okur. çok basit bir şey söyleyeceğim evet. size. Benim işte malum meslek icabı yani Hı. çizmeyle. Yani çizerek biz öyle yetiştik. Ve yazarak yani edebi değil de teknik olarak formüller vesaire. Bu son 5-10 yılda. Tekrar bir dolma kalem merakı hmm. zuhur etti. Montblanc mı hocam? E, Montblanc da var, başka da var. Hmm. Çok şey dedi yani işte skrix var bilmem, cross var filan neyse. E, şunu gördüm. E, sıkılıyorsunuz yaptığınız hmm. işten, işte derste vesaire diye konuşmaydı da mürekkep ve kalem değiştiriyorsunuz. Bayit hmm. basit, çok basit <gülüyor> yani. <gülüyor> Yepyeni bir e, sayfa açıyorsunuz. Hmm. Yani kaldığınız yerden. ...bunun şöyle bir şey de oluyor... Ee, ...insanlar... ...aa hocam ne kadar yazmış, güzel yazmışsınız... ...bu teşviksiz hayat olmaz... Teşvik ...mutlaka müştekisiz metazai... ...tabi yani... ...marifet e, iltifata, iltifata tabidir. tabi eder... ...müştekisiz metazai... ...teşviksiz hayat yok... Ee, ...işte en son... E, ders notlarını yaz tatilinde dedim hı hı. E, yazayım da böyle işte powerpoint ile gösteriyor genç arkadaşlar. El yazısı da yazmışım. Powerpoint çok hoşuma gitti güzel hazırlamışlar. Oturdum benim küçük bir planşım var A4 kağıdına monte edebiliyorum. Cetvelde çiziyorum falan. Hı hı. E, dolma kalemle yazdım. Daha bir teşvik aldım. ...çocuklardan, doktora talebeler... 40 yaş civarı çocuk dedik de onlar yani... ...ama bu basit bir şey... ama şevk veriyor insana... Evet. ...realitemiz bizim... ...sonra kesik uçlu kalemimi çıkardım... kaligrafi kalemini, onunla yazınca... ...itibarım daha da arttı... <gülüyor> ...maşallah... <gülüyor> ...bu kadar basit evet. yani... Evet. ...hani evet. adacık buyurdunuz ya biraz evvel... Evet. ...o çok mühim bir söz o yani... Roma bu... kalem ve mürekkep bir adacık... ...şu anda yeşil mürekkeple... ...ve kesik uçluyla yazıyorum de hoş oluyor. Çok basit gibi görünüyor ama siz çok rahatlatıyor. Bir başka boyuta geçiyorsunuz. Ben varım diyorsunuz. El yazısı zaten sizin varlığınızı ifade ediyor. Kesik uç, farklı renkli dolmak mürekkep sizin varlığınızı ifade ediyor. Buradan başlıyor hayat. Başkasının size empoze ettiği bir şey değil. Tabii. Hatta e, Sinan Üniversitesi'nde bazı hocalar kendi mürekkeplerini kendileri imal ederlerdi. Özgün olsun diye. hı. Hmm. Ve, ve o şimdi ıslak imza Hep maviyle atılacak çünkü fotokopi var O zaman öyle bir sıkıntı yoktu Mesela adam bordo Karışık bir şey yapmış ha, Bu filancı hocanın Mürekkebi onun yazmış ve imzası Altında filan denirdi böyle Tabii onlar sanatkar insanlar Bir noktada da bu kadar basit Şiir Mesela bir edebiyat kitabı Bir küçük şiir kitabı hı hı. Ne bileyim bir küçük hikaye Şimdi kayıtlar çok hoş Cep telefonlar bir ufak ilahi bir müzik kaydediyorsunuz. İşte bunlar küçük kaçışlar, küçük adacıklar. Kelamı kibar olabilir. Bir menkıbe kitapçığı elinizin altında, masanızın üzerinde. Çalışırken arada bir çay kahve molasında bir fıkra bir kıssa okusanız o size yetiyor zaten yani. Bu o etrafa insan da topluyor. Tabii. Hani bir küçük tatlı üniversite koyuyorsunuz. ...arılar gelmeye başlıyor, aynen öyle oluyor. Hayatı tatlı sözle... E, ...tatlılaştırmak mümkün... ...tadını artırmak mümkün. Değil mi? Değil mi? E, güzel eylemle... ...güzelleştirmek mümkün. E, bizler kendimizi... ...çok mef'ul hissetmeyelim. Evet, yani çok büyük bir kudretin... E, mefulüyüz. Eyvallah. Ama... Ama onun, sadece onun mef'uluyuz. Ama o da bize bir irade vermiş. vermiş. ...ve biz o iradeyi kullanarak... ...dünyayı güzelleştirmek, onarmak... ...ödevindeyiz. Evet. Ee, bir hadis-i şerif... E, ...okumuştum, bir kitapta. Garip kimdir ya Resulallah diyorlar. Gariplere övüyor... ...Peygamber Efendimiz. Akabinde... E, ...sahabiden birisi diyor ki... ...garip kimdir peki ya Resulallah diyor halkın yıktığını yeniden yapan bozduğunu onaran kişidir diyor ya. yani dini faaliyeti manevi faaliyeti her zaman bir onarma faaliyeti olarak düşünmek lazım evet biz şimdi burada modernlik eleştirisi yapıyoruz ama bu ah vah etmek için değil Kesinlikle çıkış değil. yollarımızı aramak bulmak göstermek için evet. yani biz ...bozulmuş bu dünyayı nasıl onaracağız? Bunun üzerine düşünüyoruz. Bu her zaman demek böyle olmuş yani. Sadece bu zamana ait değil. Dünya bozuluyor ama Allah... ...bir takım onarıcılar da nasip Tabii. ediyor, yolluyor... ...onlara vazife veriyor. Esasında her insan bir onarıcı olabilir. Tabii. İçinde o kabiliyet var çünkü lütfedilmiş. Öyle bakması lazım hayata. Ben şunu da gördüm Kemal Bey... Büyük küçük ipuçları var. Hı hı. Onları fethetmemek, kaçırmamak lazım. Allah hı hı. size bir gösteriyor. Ee, yani yazımız onlar kaçmasın inşallah. Bazen ipucu e, derken hocam biraz da açabilir misiniz? Şöyle açalım? yani bir an var bir e, bir vesile oluyor. Mesela bir zatla tanışıyorsunuz veya görüyorsunuz veya duyuyorsunuz e, o mühim bir insan. Onu hissediyor insan varlığı. Ama işim var, sonra falan unutuyorsunuz sonra. Ama işiniz tabii ki var, her zaman iş var. O işinize birkaç dakika ara verip, o zatla ilgili birkaç bilgi alırsanız... ...ip ucunu ucundan yakalıyorsunuz. Hı hı. Sonra mesela bunun kitabı var mı? Kimi tanımış, nasıl olmuş derken bir kapı açılıyor size. Tabii. Veya bir eser. Tabii. Veya bir ne bileyim menkıbe veya bir çeşni... Yani hayatta çok renkler var. Veya bir tabiat oluşumu, mesela bir ağaç, ne bileyim bir dağ, bir mekan. Bizim bilgimiz sadece akli bilgi değil, bir duygusal bilgiyle de çok renkleniyoruz esas. Yani buna siz geçen şeylerde çok güzel ifade ettiniz, deneyimlemek dediniz. Evet. Oradan başlıyor hadise zaten. Ruhun tatması lazım. En mesela Hüsnü Aşk'ı duymuştum. İsmi çok enteresan Hı -hı. gelmişti. Hı -hı. Ee, sonra e, yavaş yavaş onun dünyasına girmeye çalıştım. Hala da de, bu şey devam ediyor. Ve muhteşem bir dünya. Şeyh Galip'i görmem mümkün değil. Tabii. O devri, o devri yaşamam mümkün değil. Her şey değişmiş ama Hüsnü Aşk bana bir şeyler söylüyor yani. Muazzam. Muazzam bir şey. Şeyh Galip çok büyük bir şair. Evet. Benim de şairim odur. Değil mi yani? yani divan'da evet. bir fuzuli ise biri de Şeyh Galip'tir. Evet, evet yani. Ee, Beni coştururdu bir dönem hatırlıyorum. O kadar divanı vardı, vakıf kureba hastanesinde uzman doktorum, taze uzmanım. Arkadaşları toplardım diğer uzmanları Şeyh Galip divanından böyle yüksek sesle coşkuyla onlara şiirler okurdum. Ne güzel. <gülüyor> Çok hoş bir şey, müthiş bir enerji veriyor, müthiş bir. Evet, evet. E, yani küşayış veriyor, ruha açılıyor ruh. Tabii Çünkü değil. o içinde var yani hadisenin. Dün akşam yine bir konuşmada "Çaldımsa da Mirim Ali çaldı." diyor tabii. yani. Esrarımı Mesnevi'den <gülüyor> aldım, aldım. Çaldımsa da Mirim Ali çaldı. Evet yani, çaldım. Nedir yani o Mirim Ali? Eee Ehlullah muhabbeti bezle diyor. Buyurun alın diyor yani. Ben veriyorum diyor yani şeyi karşılığı yok diyor. Çaldı o. Mesnevi'den oluyor. Peki ehlullah kim veriyor? Cenab-ı Rab, Rabbü'l-alemin e veriyor. O, o muhabbeti kalbe o indiriyor. Ehlullah da veriyor. Ama bir şey de söylüyor bunu yani çaldımsa da genci ne resmini ev gözet gözettim. Ben açtım o genci ben tükettim diyor. Çaldınızsa da birini çaldım. Evet. Yani galebin dünyasına girince böyle bir renk çıkıyor. Ee, ve sizi çok rahatlatıyor mesela beni çok rahatlatan e, hoşça bak zaten kim zübdeyi alemsin sen merdümüdi diye ekvan olan adamsın sen unutma kendini diyor sen işte öyle bir insansın e, bütün kevinlerin göz bebeğisin diyor sen yani hakikaten öyle insan halife tulla olarak yaratılmış İşte böyle. Ee, ama ben yine de bunun da bir nasip olduğuna inanıyorum ama kulun veya seküler söyleyelim beşerin istemesi lazım, niyaz etmesi lazım, ben dememesi lazım, <gülüyor> o zaman ruh e, açtığını, hazını mutlaka bir ikramla tatmin eder, o, onu, onu ben hayatımda gördüm ee, bir de ertelememek gerekiyor küçük bir fırsat çıktı güzel bir şey var Hayat zaten akıyor. Beş dakika evvel, on dakika sonra hiç önemi yok. Yani o nasip neyse o. Ama o küçük fırsat, küçük gibi görünen fırsatın... üzerinde gittiğiniz zaman... ...orada kapılar açılıyor size. Gidebildiğiniz kadar. Hepsinin bir merhalesi, menzili var. Nereye kadar giderseniz ama şunu görüyorsunuz. Her Herhangi şartlar altında çalışınız, çalışırsanız çalışınız. Çok sıkıntılı şu bu... Cenab-Allah sizi bırakmıyor. Yine galipten. Evet. Sen yarını bir haber mi sandın? Yoksa seni terk eder mi sandın? diyor yani. İnsan zaman zaman ümitsizliğe düşer. Bu beşeriyi bir haldir. Siz onu çok iyi biliyorsunuz. Benim de başıma geldi çünkü birkaç sene önce. Ama sen yarını bir haber mi sandın? Yoksa seni terk eder mi sandın? Fuzülede de var yani. Ya ...niçin kılmaz bana derman... ...beni bimarı sanmaz mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya? Bakın ne kadar gittik işte. Cilve, cilve yapıyor... Ee, ...Yakuzul evet. evet, evet. <gülüyor> Hocam... ...geçen bir dostumuzla sohbet ediyoruz... ...irade mevzularında... ...dedi ki... ...kul irade etmezse Allah murad etmez. Ya. Yani siz bir çaba göstereceksiniz... ...bunu bir dua, bir temenni olarak... ...bir yakarış olarak... Cenab-ı Hakk'a sunacaksınız. Tabii. O da bunu değerlendirecek ve o da size e, bir ihsanda bulunacak. Tabi. Aman yarabbi. İşte onun için yani çok mühim o yani. Kalbin demesi yani hani efendim ben şefeteyin derdi. İki tutakal değil. Burası söyleyecek. ya Bunun söylemesi hiç mühim değil yani. Burası söyleyecek. Bunun söylemesi teşvik babında bize büyüklerimiz öyle öğretmişlerdi. İnsanlara teşvik var bunu da söyleyin. Ama esas kalp söyleyecek. Tabii. İnsanlar, Dilden kalbe inecek. Evet. İnsanlar zaten dilde söylüyorsanız... ...onu hemen anlarlar. <gülüyor> Derdi yani. Size mekamınızdan, mevkinizden dolayı... ...ses çıkarmazlar ama anlarlar. Bu adam sadece dilinden söylüyor, içinden söylemiyor. Çünkü insanda öyle bir feraset var. herkes de var. Ufak çocukta da var. Anlıyor. Hele ufak çocuklar... İnsanların samiyetsizliğini o kadar hızlı anlarlar ki. Değil mi? Onların antenleri çok gelişmiştir. Çünkü çok saf, diyeyim. Safla kirlenmemiş saf. daha ya. Yani. Bu sizin sahada küçük çocuk psikiyatrisi de var, diyeyim. Tabi var, var. Yani süt çocuğu psikiyatrisi <gülüyor> bile var hocam. Aman ya. <gülüyor> o şu anda Türkiye'de pek yok ama e, özellikle onlarla ilgilen benim bir hocam vardı, e, rahmetli oldu şimdi. Ee, süt çocuğu psikiyatristiydi aynı zamanda Allah. Amerika'da eğitimini almış Evet hocam Böyle konuşa konuşa Bir programın daha evet, sonuna geldik Kıymetli izleyicilerimize buradan Birkaç kıssadan hisse Söylememiz gerekirse hiçbir zaman e, Yenildik demeyeceğiz evet. e, Her zaman gayret üzre olacağız Allah'ımız var negamımız var evet. Bu kadar Evet. Hep Çaba, gayret, hep bir şeyleri oldurma. Eyvallah. Gayreti içinde olacağız inşallah. Sahip olduklarımızın kıymetini Mutlaka. bilmeye gayret edeceğiz. Mutlaka. Hayatla yoğun bir alışverişe gideceğiz. Eyvallah. Bir söz var. Herkes hayatın kendisine ne verdiğini tartıyor, istiyor, bunu söz konusu ediyor da. Kimse hayata ne verdiğini konuşmuyor. Biz bu dünyaya ne verdik? ne verdik? Evet. Hep dünyadan istiyoruz. Biz ne verdik? Biz yaşadığımız dünyayı güzelleştirmek, az önce bahsettiğimiz şekilde onarmak, insan ilişkilerini onarmak, kainattaki yanlışlıkları onarmak, düzeltmek için biz ne yaptık? Eyvallah. Dolayısıyla bütün bunlarda sorumluluk duygusu olmaksızın gerçekleşmeyecek şeyler hepimizin elini ...bizi taşımın altına koymamız Değil lazım mi? herhalde. <gülüyor> evet. Kıymetli hocam... ...çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Ee, değerli izleyenler, dinleyenler... ...bir gönül sadasının... ...daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden... ...devam etmek üzere. Hepinize... ...hayırlı akşamlar diliyoruz.